Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Salatü selam aleyke ya seyidil evlin ve'l akhirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l mursalin ve ila jami'il veliyayi ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin İnşallah bugün hep beraber Allah'ın El-Kafi ismini anlamaya çalışacağız. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki Allah koluna Kafi değil midir? Elle is Allahu bikafin, Allah kuluna kafi değil midir? Evet, Allah kuluna kafidir. Her konuda Allah kuluna kafidir. Allah bütün isimleriyle kuluna kafidir. Bütün isimleriyle el esmaul husnasiyle kuluna kafidir. Ama kul, Rabbini bilmeyince, tanımayınca, anlamayınca her anda O'nun muamele yaptığını göremeyince, okuyamayınca Allah'ın kâfi olmadığını zanneder, kendisi bir şeyler yapmaya çalışır, çabasını gayretini sarf eder. İşlerini kendisinin halledeceğini zanneder. Oysa ki Allah kuluna kâfidir. Bütün sorun, bütün mesele kulun Allah'a layıkıyla gerektiği gibi iman etmiş olmamasıdır iman etmeyince farkında olmadan ona şirk koşar. Şirke düşer yani. Allah herkese bir takdir yapmıştır. Herkesin hayatı yaşarken Allah'ın kendisi için yaptığı bir takdiri vardır ve bunu mutlaka yaşar. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Hiçbir musibet yoktur ki o size gelmeden önce... Biz onu bir kitapta yazmış olmayalım. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki, size gelen musibetlerden dolayı üzülmeyesiniz, size gelen nimetlerden dolayı da şımarıklık yapmıyasınız. Yani, bu musibet benim başıma geldi, benim şu yanlışımdan oldu veya şunlar şöyle şöyle yaptı, onun için böyle oldu deme Allah onu yazmış ya da bir nimet geldiğinde ben akıllıydım ben biliyordum ben çalışkandım onun için ben bunu kazandım da deme Allah onu da yazmış neye göre yazmış kulun ebedi hayatını kazanması için ona ne gerekiyorsa takdirini ona göre yapmış ama kulun imanına ve ameline göre bunu yapıyor. Allah bir kulun hayatına baktığında o kul neler yapacak, nasıl bakacak, nasıl düşünecek, neyi kazanacak, neyi kaybedecek onu bilir. Ama hayatı boyunca Allah o kazansın diye sürekli onu uyarır, ikaz eder, önüne nimeti koyar, imtihana tabi tutar yani kazanma imkanı önüne koyar. Yolu giderken kul kendisi yolu seçiyor ama Allah onun cehenneme gitmesini, kaybetmesini istemiyor. Hazreti insan olsun diye ona muamelede bulunuyor. Yani kulun haline, hareketine, durumuna, imanına göre, bakışına göre muamelede bulunuyor. Ve bunu da yazıyor, yazmış. Bir kitapta yazmış. Artık o onun hayat senaryosu olmuştur. O mutlaka önüne gelir. Allah buyurdu ki, yani bütün iyilikler size Allah'tan, bütün kötülükler de kendi nefsinizdendir. Eğer sıkıntı yaşanıyorsa, bu durumda kendi nefsine bakman gerekiyor, kendine bakman gerekiyor. Allah'ın muamelesi ise, bütünüyle iyiliktir, bütünlükle hayırdır. Sen doğru yapasın diye, kazanasın diye Allah sana muameleyi yapıyor. Allah'ın muamelesi her ne olursa olsun o hayırdır senin için. Yeter ki onu doğru görüp doğru okuyalım. Eğer doğru görüp doğru okumazsak yanlış okursak yanlış anlamış oluruz. Dolayısıyla yanlış yaparız. Doğru okumak demek Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okumaktır. İsmiyle okumaktır. Yani Bismillahirrahmanirrahim deyip onu anlamaktır. Diyelim ki başımıza bir olay geldi, bir mesele geldi, bir sıkıntı geldi, musibet geldi, hastalık geldi. Her ne gelirse gelsin. Yapmamız gereken ilk iş nedir? Onu doğru okumaktır. Evet. Bismillahirrahmanirrahim deyip, Ya Rabbi bu neden böyle oldu? Senin buradaki muralın nedir? Ben nerede yanlış yaptım? Nerede eksik yaptım? Bununla beraber sen bana neyi anlatmak istiyorsun? Bana neyi öğretmek istiyorsun? Bana neyi ikram etmek istiyorsun? Beni hangi yanlışımdan döndürmek istiyorsun? Deyip okumaya çalışması lazım. Böyle okursa Allah adına okumuş olur. Allah'ın ilk emri, bismi oku, seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Her ne olursa olsun, onu yaratan Rabbinin ismiyle okursan, anlamış olursun, doğru anlamış olursun. Allah'a göre anlamış olursun. Yok eğer sen bunu böyle okumazsan, bunu böyle anlamazsan, kendine göre okursun. Ama bu okuma yanlış bir okumadır, nefsani bir okumadır. Şeytanın bize okuttuğu bir okumadır. Dolayısıyla ne yaparız? Benim ne yapmam gerekir dememiz gerekirken ne yaparız? Paranca şöyle yanlış yaptı, filanca böyle yanlış yaptı. Suçu birilerine atarız. Sanki Allah o muameleyi yapmamış gibi zannederiz. Yani Allah'ı hayatımızdan çıkarmış oldunuz, çıkarırız. Sanki mülk Allah'ın değilmiş gibi, sanki biz Allah'ın kuru değilmişiz gibi, sanki muameleyi bize Allah yapmamış gibi bir halde, bir tavırda bulunuruz. Başlarız konuşmaya, başlarız onsuz Allah'ın hesabını yapmadan hareket etmeye. Evet, bu nedir? Bu doğru okuyamamaktır. Bu yanlış okumaktır. Eğer doğru okumuş olsaydık, Mutlaka bizde sahabe gibi olurdu. Sahabe gibi bir devrin yaşanması gerekirdi. Eğer onlar saadet devrini yaşadıysa doğru okudukları içindir. Hayati doğru okudukları içindir. Allah'ın kelamını doğru okudukları içindir. Kendini doğru okuduğu içindir. Evet. Allah buyurdu ki Allah kuluna kafir değil midir? Biz de kendi kendimize soracağız. Biz Rabbimizi kâfi olarak, yeterli olarak kabul ediyor muyuz? Yeteri kadar ona güveniyor muyuz? Yeteri kadar kendimizi ona teslim edebiliyor muyuz? Yani Allah'ın el-kâfi ismine İman ediyor muyuz? Allah'ın 99 ismi vardır buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Eğer bir ismine iman etmesek 99 parçadan bir tanesi eksik olur. 20 tane iman etmesek 99 taneden 20 parçası eksik olmuş olur. Yani o iman olmuş olmaz. Allah'ın bir ismine iman etmeyince ne olur? Mutlaka o ismin yerine bir şey koymak zorunda kalıyoruz. O ismin yerini şeytan doldurur. Nefis doldurur. Kul, Allah'ı kendisine kafi görmeyince, ya nefsini oraya koyar, ben kendime yeterim der, ya da birileri bana yeter der, hangi konuda olursa olsun, Allah bütün isimlerinde kuluna kafidir. Rahman olarak kafidir, Rab olarak kafidir, Rezzak olarak kafidir, Kerim olarak kafidir. Her konuda Allah her bütün isimlerinde kuluna kafidir. Ayeti okuyup devam edelim inşallah. Ela sallahu bi kafin abdehu. Allah koluna kafi değil midir? Ve yuhufunake billadine min Bak diyor Allah onlar seni Allah'tan başkasıyla Allah'ın belisinde ilahlar edinerek putlar edinerek seni onlarla korkutmaya çalışıyorlar. Ve men yudlilillah her kim ki Allah'tan dönerse, Allah kimi delalette bırakırsa Fema lehu min had Onun için hidayetçi bulunmaz, bulamazsın Kim Allah'ı kendisine kafi görmezse Başka şeylerden, başka ilahlardan korkar Ve o delalete kalmıştır Allah'ı kendisine kafi olarak kabul etmediği için ve ona bir hidayetçi bulamazsın. Hiç kimse onu hidayete erdiremez. Böyle bakanlar için. Evet, Allah kuluna kafidir ama kul hiçbir şekilde kendisine kafi değildir. Kafi olabilmesi için Allah ile beraber olması gerekir. Kul kendine kafi değil ama Allah kuluna kafidir. Kul Allah ile beraber olursa Allah ona kafi olur. O da o kafi tecellisine, Allah'ın kafi tecellisine mazhar olmuş olur. Allah kuluna sorumluluk yüklemiştir. Kafi isminin mutlaka tecelli etmesi gerekir onda. Etmezse eksik olur. Nasıl mesela? Allah ayet-i kerimede buyuruyordu ki hiçbir peygamber, hiçbir nebi, hiçbir resul yoktur ki biz onu kavmine gönderdiğimizde ona Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın ve sadece yalnız Allah'a avd olun. dememiş olalım dedi. Hepsine bunu söylemişiz. Kulun önce Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmaması gerekir. Yani ben Allah'a inanıyorum demekle iman olmuyor. İman neydi? Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmekti. Kim seviyor bunu? Allah seviyor. Eğer Allah'ı her şeyden çok gerçekten seviyorsak isimlerinden sevmemiz lazım. Ne kadar ismini, kaç tane ismini biliyor ve kaç tanesini iman etmişsin? Allah'ı o kadar sevebilirsin. O kadar Allah'a şirk koşmaktan kurtulabilirsin. Allah kuluna sorumluluk yüklemiş. Önce Allah'a karşı sorumludur. Allah onu ne için yaratmıştı? Kendisine abdolsun diye. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Ben cinleri ve insanları sadece yalnız bana abdolsunlar diye yarattım buyurdu. Önce Allah'a abd olmak nedir? Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Allah'a abd olması lazım. Allah'ı her şeyden çok sevip onun rızası peşinde koşması lazım. Dostluğu peşinde, cemali peşinde koşması lazım. Allah'a hiçbir şeyi de şirk koşmaması lazım. Allah ona bundan başka sorumuz var da yüklemiş. Mesela Önce kendisine karşı sorumludur. Yani Allah ile beraber kendisine kafi olması gerekir, yeterli olması gerekir. İnsan olarak, Hazreti insan olarak önce kendisine karşı sorumludur. Kendini cehennemden kurtarması lazım. Allah'ın azabından, gazabından kurtarması lazım. Allah'ın rahmetinin içine girmesi lazım. Hazreti insan olmak için çabasını, gayretini sarf edip Hazreti insan olması lazım. Allah'a dost olmak için çabasını, gayretini sarf edip Allah'a dost olması lazım. Bu kendisine karşı olan sorumluluğudur. Anasına babasına karşı sorumludur kafi derecede bir evlat olması gerekir. Yani anasına babasına Allah nasıl emretmişse öyle muamele edin. Kafi derecede evlatlığını yapması lazım. Eşine karşı sorumludur. Kafi derecede, yeterli derecede eş olma vazifesini yerine getirmesi lazım. Evlada karşı sorumludur baba olarak sorumludur. Kendi evladına karşı analık, babalık sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Bütün bunların hepsi de Allah'ın kafi isminin tecellisiyle mümkündür. Yani yeterli bir kul, yeterli bir ana, yeterli bir baba, yeterli bir evlat, yeterli bir konuşu, nereden bakarsan bak, bütün varlığa karşı onun sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için kafir derecede Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmiş olması lazım. Yani Allah'ın isimlerinin onun üzerinde tecelli etmiş olması lazım. Bunun başlangıç noktası da müttaki olmaktır. Yani bu sorumluluğu kabul etmektir. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul ettiğinde, evet, Azalmaya başlar. Vazifesini yerine getirmeye çalışır, çabası nikaretini sarf eder. Allah bunu ona ihsan eder. Eğer böyle yaparsa kafi derecede Allah'a abd olmuş olur. Yeterli bir kul, kafi derecede bir kul bir abd ayetleri okumaya devam ediyoruz. Vallahu a'lemu bi a'da'ikum ve kefa billahi veli. Allah sizin düşmanlarınızı bilir. Biliyor. Huli olarak, dost olarak Allah kafidir. Allah yeterlidir size. Düşmanlarınızdan korkmayın. Endişe etmeyin. Sen Allah ile beraber ol, Allah sana kafidir, yeterlidir. Kim düşman olursa olsun, isterse bütün dünya düşman olmuş olsun ama Allah senin velin ise, senin dostunsa o sana kafidir. Öyle olmuştur zaten. Allah bir peygamber göndermiştir, bütün insanlar ona karşıdır davet etmeye başlıyor. Hiç kimse ona bir şey yapamıyor ve sonuçta Peygamber galip geliyor çünkü Allah onun velisidir Allah onun dostudur ve kefa billahi nesira yardım eden olarak da Allah yeter Allah sana yardım etti mi o sana yeterdir o sana kafidir Allah kendisine güvenilmeye davet ediyor eğer kulsan Allah'a kul olduğunu kabul ediyorsan bana güven dedi. Ben sana yeterim, ben sana kafiyim. Hem dost olarak hem de yardım eden olarak. Ben bunu sana yaparım dedi. Sen yeter ki iman et, bana abdolmayı kabul et. Zalikel kelefedlu minallah. Bu Allah'tan bir lütuftur. Bu Allah'ın lütfüdür ve kefa billahi alim. Bilen olarak Allah yeter. Alim olarak Allah yeter. Allah sana hangi ikramı yapmışsa yapmış olsun. Sen de o ikramla insanlara ikram et. İyilik yap. Fazilette bulun, lütufta bulun. İsterse hiç kimse bunu bilmesin, anlamasın. Alim olarak Allah yeter, Allah kafidir. Bilen olarak Allah kafidir. Allah biliyor ya, hiç kimse bilmesin. Hiç kimse senin yaptığın iyiliğin, kıymetini, değeri bilmesin, nankörlük yapsın yani. Allah eğer bildiyse, o bunun karşılığını sana ikram eder. Seni faziletli kılar. Böyle bir endişen olmasın. İnsanlar bilsin diye, başkaları bilsin diye endişe etme. Allah biliyor ya, bu sana kafi olsun. Allah alim olarak sana kafidir dedi. Walillahi mafis semawati ve mafil ert. Göklerde, yerde ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'a aittir. وَكَفَا بِاللّٰهِ وَكِيلًا Vekil olarak Allah kafildir Sen kendine Allah'ı vekil edin. Allah senin vekilin olsun. Vekaletini Allah'a ver. Vekil olarak O sana kafi olsun, yeterli olsun. Çünkü göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi O'na aittir. Eğer sen Allah'ı kendine vekil edinirsen, vekil olarak onu yeterli cafi görürsen endişe etme. Gökte yerde ne varsa hepsi ona aittir. Dünyada ona aittir, ahirette de ona aittir. Sana dünyayı da verir, ahireti de verir. Yeter ki sen vekil olarak onu yeterli gör. وَكَزَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًّا minel الْمُجْرِمِينَ Allah bu böyledir dedi. Biz bir peygamber gönderdiğimizde mücrimler ona düşmanlık yapar. Cürüm işleyenler, Allah'a karşı suç işleyenler ona düşmanlık yapar. Yürümüşleyenler peygamberlerin düşmanlarıdır. Ve kefa bir rabbike hadiyen ve nesira. Biz onları hidayetçi kılmışız. Hidayeti veren Allah'tır. Yolu gösteren Allah'tır. Yardım eden de Allah'tır. Allah kendi yolunu gösterenlere yardım eder. Onunla yolu gösterir. Onun karşısında duranlar da mücrimlerdir. Cürüm işleyenlerdir. Allah'a karşı suçludurlar onlar. Ve tevekkül Allah, Allah'a tevekkül et. Ve kefa billahi vekil. Vekil olarak Allah yeter. Ve tevekkül al hayy. Hey olan Allah'a tevekkül et. Hey olan, diri olan, dirilten Allah'a tevekkül et. Ellezî lâ yemûd. O, ölmeyen Allah'a tevekkül et. Kime tevekkül edersen et, o mutlaka ölümlüdür. Ama sen Allah'a tevekkül edersen, o haydır ve ölmeyendir. vesebih hamdihi, O'nu hamd ile tesbih et. Hamdiyle onun yolunda yürü. Onun emrettiği gibi yaşa. Hayatı onun sevdiği gibi onun hamdiyle onu överek yaşa. Ve kefa bihi bi zunubi ibadihi habira. Allah'ın kullarının günahından, günahlarından haberdar olması yeterlidir. Allah herkesin günahından haberdardır. Onun bundan haberdar olması yeterlidir. Kafidir. Yani Allah seni biliyor. Hangi yanlışı yapmışsın, hangi günahı işlemişsin, Allah bunu biliyor. O'nun bundan haberdar olması yeterlidir. Senin için yeterli olmalıdır. O görsün, başkası görsün veya görmesin. Buna bakma. Allah görüyor ya, Allah biliyor ya, sen O'na bak. Sen O'nun hesabını yap. Günahlarını gören olarak Allah kafidir. Haberdar olan O'dur ve O buna kafidir. اِنَّ اِبَادِ لَيْسَ لَكَ Sultan Allah bu hitabı İblis'e yapmıştı. Senin kulların üzerinde hiçbir gücün, kuvvetin, saltanatın yetkin yoktur dedi. Ve kefa bir Rabbike ve Vekil olarak Rabbim yeter dedi. Bir kul Rabbini eğer vekil olarak kafi görürse Yeterli görürse Benim vekilim Allah'tır derse Şeytan ona hiçbir şekilde Bir zarar veremez Onu etkileyemez O Allah'a güvenmiştir Çünkü bu bir hastalık Öyle ki insanlar Müminler Şeytandan Ve şeytanın soyundan korkuyor Hatta ismini almaktan bile Korkuyor yani cin demekten, cinler demekten korkuyor. Üç harfli diyor. Bu şirktir. Yani Rabbine asi olmuş, Rabbine itaat etmemiş birinden nasıl korkuyorsun? Allah tekrar tekrar buyurmadı mı? Şeytanın sizin üzerinizde hiçbir etkisi yoktur, saltanatı yoktur demedi mi? Sen ayetlere iman etmedin mi? Eğer şeytanın insan üzerinde bir saltanatı varsa, bir gücü varsa, onu etkiliyorsa, rahatsız ediyorsa, bu durumda o Allah'a kul olamamış, abdolamamış, iman etmemiş yani. Şeytana güç veriyor, kendisi ona güç veriyor. Allah onun bir gücü yok diyor, o yok diyor, öyle de gücü vardır. Hadi nuska yapalım, hadi hocaya gidelim, hadi büyü yapalım. Bu iş mümine yakışan bir tavır midir? Bu tavır mümine yakışıyor mu? Evet. Senin kullarım üzerinde hiçbir etkin, saf sanatın, gücün yoktur dedi Allah. Vekil olarak Rabbin yeter. Sen Allah'ı kendine Rab olarak kabul etmişsen bir şeyden korkma dedi, endişe etme dedi. Ben senin vekilinim dedi, ben sana kafiyim dedi, ben sana yeterim dedi. Kul de ki kefa billahi şehiden beyni ve beynekom de ki onlara benimle sizin aranızda şahit olarak Allah kafi'dir Allah yeterlidir hangi konuda olursa olsun eğer anlaşmazlığa düşüyorsak bu manevi konuda olur zahiri konuda olur şahit olarak Allah yeterdir dedi şahit olarak. Allah onu görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu biliyor mu? Biliyor. Şahit olarak Allah kafidir dedi. Yani başkaları seni yanlış anlasa da, seni yanlışta görse de, suçlu görse de, Allah şahit olarak sana kafidir dedi. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَس۪يرًا O, kullarından haberdardır ve kullarını görüyor. Evet. Allah sen hesabını bana göre yap diyor. Başkalarına göre değil. Kullara göre değil. Bunun için de endişe etme. Şahit olarak ben yeterim dedi. Bilen olarak ben yeterim dedi. Gören olarak ben yeterim dedi. Vekil olarak ben yeterim dedi. Endişe etme. Sen güzel yap, doğru yap. Benim bilmem senin için yeterli olsun dedi. Sen benim yanımda haklı ol. Kim seni nasıl bilirse bilsin. Sen merak etme dedi. Yardım eden olarak, dost olarak ben sana yeterim dedi. Böyle iman etmem lazım dedi yani. Evet, Bu Allah'ın... Kafi ismine imandır. Yoksa kafi ismine iman olmuş olmuyor. Allah'ı kafi olarak, yeterli olarak görmüş olmuyoruz demektir bu. Lakinallahu yeşhedü bima enzele ileyke enzelehu bi ilmihi Kim Allah'ın indirdiğine ister iman etsin, ister iman etmesin. Allah indirdiğiğine indirdiğiyle şahitlik ediyor ki onu kendi ilmiyle indirmiştir. Bu Kur'an, bu vahiy Allah'ın ilmiyle indirdiğidir. İsterse başkaları kabul etmesin. Ve melaiketu <Sessizlik> yeşedun. Melekler de buna şahitlik yapar. Onlar da buna şahittir. Ve kefa billahi şehid. Şahit olarak Allah yeter. Allah kendi vahyine şahitlik yapıyor. Vahyi olduğuna dair. Melekler de şahitlik yapıyor. İsterse başkaları şahitlik etmesin. Kur'an'a, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna şahitlik etmesin. Başkalarının şahitliği gerekmez dedi yani. Benim şahitliğim yeterlidir. Melekler de buna şahitlik yapıyor dedi. O'lu zî ersale Resulünü hidayetle gönderen odur. Ve dîni'l hak. dinini hak ile gönderen odur. Li <gülüyor> Kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayetle gönderen O'dur. Ve kefa billahi şehidah. Şahit olarak Allah buna yeter. Din demek, yani Kur'an'da din demek, insanın yaşadığı hayat tarzı demektir. Kim hayatını nasıl yaşıyorsa, onun dini O'dur. Allah böyle buyuruyor. Herhangi bir memleket, ...hangi kanuna göre, neye göre hayatlarını yaşıyorlarsa onların dini odur. Şahıs olarak da biri kendi hayatını nasıl yaşıyorsa onun da dini odur. İstediği kadar benim dinim İslam'dır desin veya başka bir şey desin, demiş olsun. Eğer dinini, hayatını Allah'ın kitabına göre, vahyine göre, peygambere göre yaşamıyorsa onun dini İslam değildir, İslam olmaz. Çünkü din hayat tarzıdır, yaşama biçimidir. Evet. Kim Allah'ın dinini yaşarsa, Allah'ın indirdiği ile peygamberiyle, yani peygamberinin yaşadığı gibi yaşar, yaşamaya çalışırsa ne olur? O üstün olur. Allah onu üstün kılar. Şahit olarak da Allah yeter. Allah onun üstünlüğü güne şahitlik yapar. Evet, başka bir ayet kerimede buyuruyordu. De ki onlara: Eğer gerçekten iman etmişseniz, üstün sizsiniz. İman edenler üstündür. Her halükarda kazanmıştır. Unzur, keyfe yafturune alallahi'l cezib. Allah bak dedi. Bir nazar et onlara ki onlar Allah'a nasıl iftira atıyorlar. Allah'a karşı yalan uyduruyorlar ve kefa bihi ismen mübina. Kim böyle yaparsa Allah'a iftira atarsa Allah'a karşı yalan uydurursa günah olarak bu ona yeter. Onun Allah'ın gazabına uğramasına, lanetlenmesine, cehenneme gitmesine bu yeter dedi. Evet, ve kefa bihi ismen mübilan. Bu apaçık olan günah onun için yeterlidir dedi. Evet, Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyor? Allah'ın söylemediği bir şeyi, bunu Allah söylemiş diyor. Evet. Allah'ın dininde olmayan bir şeyi, sanki dinde varmış gibi takdim ediyor. Evet. Günah olarak bu ona yeter diyor. Allah'a iftira atmış. Ya da dilini evet, evrip çevirip şu halaldır, bu haramdır diyor. Ama Allah'ın kitabına göre söylemiyor o. ki dinini kendisi uydurmuş. dolayısıyla Allah'a iftira atıyor. Feminhum men amene bihi. Onlardan bir kısmı ona iman eder. Ve minhum men seda onlardan bir kısmı da ondan yüz çevirir sırtını ona döner Allah'ın vahyinden bir kısmı sırtını çevirir yüz çevirir bir kısmı da ona iman eder eğer sırtını dönerse yüz çevirirse yani Allah'ın ayetlerini anlamamazlıktan gelirse ciddiye almazsa ve kefa bir cehennemse cehennem alevi onun için kafidir, yeterlidir. Ona başka ceza vermeme gerek yok yani. Cehennem ona yeterlidir. Dünyada ona azab etmem gerekmez. Cehennem ona yeterlidir. Ayetlere, ayetlerden sırt çevirmek, yüz çevirmek. Onu ciddiye almamak demektir. Burayı doğru anlamak gerekiyor. Yanlış yapmamak demek değildir. Günah işlememek demek değildir. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki, farz edelim ki, biri içki içiyor. Ama içki günahtır diyor. Yanlış yapıyorum diyor. İnşallah kendimi bundan kurtarırım diyor başka sene de tavsiye etmiyor ve davet etmiyor. Bu sadece günah kazanıyor. Bu Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmemiş, sırtını dönmemiş. Sadece günah işlenmiştir bu. Ama diyelim ki biri içki de içmiyor hiç. Ama dese ki içki içmek o kadar önemli bir mesele değil. Yani biraz içsen bir şey olmaz. Bu Allah'ın ayetlerine sırt çevirdi, yüz çevirdi. Allah'ın ayetlerini ciddiye almadı, hafife aldı. Cehennem ona yeterdir. Bakış o fiili de işlememiş. Hem işiyor, hem de eğer bunu böyle söylüyorsa yani günahını savunuyorsa aynı şekilde Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmiştir. Yani Allah bilmiyor ben Allah'tan daha iyi biliyorum demiş olurum. Ma esâbeke min hasene Güzellikten her ne ki sana yetişirse, ulaşırsa fe Allah o Allah'tandır. Güzellikten sana ne gelirse o Allah'tandır. Ve ma esâbeke min seyyiye kötülükten de her ne ki sana ulaşırsa, isabet ederse fe min nefsi, o da senin kendi nefsindendir ve erselnake lin-nasire resula Allah bunu Resul-ü Efendimize söyledi. Seni bütün insanlara resul olarak gönderdik ve kefa billahi şehida. Şahit olarak Allah yeter. Senin Allah'ın resulü olduğuna dair şahit şahit olarak Allah yeter dedi. Demek ki güzellikten ne bize gelirse Rabbim bunu bana ihsan etti, ikram etti dememiz lazım. Kötülükten her ne ki isabet ederse bu benim kendi nefsimdendir dememiz lazım. Demesek ne olur? Yani bize bir kötülük isabet etmiş, bunu Allah yaptı desek ne olur? Allah'a iftira atmış oluruz. Mutlaka Nefsimizde bir yanlışlık vardır, bir terslik vardır. Allah onu düzeltmeyi dilemiş. Bu onun rahmetidir. Bu onun ikramidir. O zülcelal vel ikramdır. Allah'ın Celal ismi tecelli ediyor, sıkıntı geliyor, peşinden ikramı geliyor. İkram etmek için o gelmiştir. Ama senin nefsinden dolayıdır o. Senin nefsin bundan başka bir şeyle terbiye olmuyor demektir. Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz, Rabbimizi anlamaya çalışıyoruz. Yoksa onu doğru tanımış olmuyoruz, doğru anlamış olmuyoruz. Mesela dünyanın dört bir yanında, Müslüman, mümin olan memleketlerde açlık vardır, zulüm vardır, sıkıntı vardır, musibet vardır, bela vardır. Neden acaba? Bunun bir sebebi olmalı. Allah'a göre bu onların kendi nefislerinden dolayıdır. Değil mi öyle? Allah öyle söyledi. Evet. Ben sebebini söyleyeyim, hikmetini söyleyeyim. Onlar kardeş olamadıkları içindir. Kardeş olamadılar ve birbirlerine düştüler. Birbirlerine. Hem de böyle imani konuda değil, ameli konuda yok senin mezhebin şudur yok dedi ki işte siz şunu şöyle şöyle yapıyorsunuz siz kardeşsiniz kardeş Rabbiniz bir peygamberiniz bir kitabınız bir kıbleniz bir yani sen böyle basit şeyleri ortaya koyup ayrılık sebebi yapıyorsun sonra birbirinize düşman oluyorsunuz Allah sizin belanızı verir kim sizi kurtarabilir kurtulmanın tek bir çaresi vardır nedir o eğer onlar hep beraber Allah'a dönseler, ''Ya Rabbi biz yanlış yaptık, Tevbe ediyoruz'' derlerse bundan kurtulurlar. Yağmur yağmıyorsa yağmur yağlar. Oraya bela musibet gelmişse Allah belayı, musibeti kaldırır, rahmetini oraya indirir. Oraya huzur gelir. Ama önce onların buna tövbe etmeleri lazım. Yoksa hadi gidip onlara yardım edelim, ekmek taşıyalım. Bu iş ekmekle olacak iş değildir. Onlara iman taşımamız gerekiyor, iman. Çünkü okuduğumuz ayette ne buyurdu Allah? Göklerde, yerlerde, ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır dedi. Sen Allah'ın mülkünde yaşıyorsun ve sen Allah'ı dinlemiyorsun. Allah'ın vahyinden yüz çeviriyorsun. Allah'ın kelamına, sözüne itiraz ediyorsun. Allah'ın gazabı gelmez mi? Allah rahmetini çekti mi? Geriye gazap kaldı. Eğer biz Rabbimize dönersek, Allah rahmetini indirirse, gazap biter. Sıkıntı biter. Açlık biter. Savaş biter. Zulüm biter. Yoksa bitmez. Bu bizim... Kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayıdır. Yani kendi nefsimizdendir. Buna iman etmemiz gerekiyor. Yoksa Allah'ın ayetlerine iman etmiş olmuyoruz. Evet, ne buyurdu? Sana güzellikten ne gelirse o Allah'tan, kötülükten de başına ne gelirse o da senin kendi nefsindendir. Evet, ne buyurdu yine? Biz seni evet, bütün insanlara... Resul olarak gönderdik, şahit olarak Allah buna yeter. Ne demek? İyilik dedi, kötülük dedi peşinde seni insanlara resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Allah resulüyle beraber her neyi göndermişse onu anlamamız gerekiyor. İman etmemiz gerekiyor. Rabbimizi, hayatı, kendimizi Allah'ın vahyinden tanımamız gerekiyor. Yoksa iyilik nereden geldi, kötülük nereden geldi, biz onu anlayamayız. Ne deriz? Güzel bir şey olduğunda, iyilik geldiğinde, nimet geldiğinde, güzellik geldiğinde ben çalıştım, ben akıllıydım, ben bilgiliydim ya da falanca bana yardım etti, falan dayım bana destek oldu, falanca bana torpil yaptı, işte onun için diyor. Allah demedi. Bütün bunları Allah'a şirk koştuyup ama farkında değil. Bir kötülük geldiğinde kendi nefsini kınaması gerekirken, ben nerede yanlış yaptım demesi gerekirken bakıyorsun işte Faranca şöyle yanlış yaptı, Faranca bana yanlış yaptı, Faranca böyle kötü yaptı, hile yaptı deyip başkalarını suçlamaya başlar. Ya da direkt Allah'ı suçlar. Ben ne günah işledim ki bunu bana böyle yaptın der. Bir daha şirke düştü. Niye? Hayati anlamamış. Doğru okuyamamış. Rabbinin okuttuğu gibi okumamış yani. Rabbinin öğrettiği gibi öğrenmemiş. Ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ayağınız taşa değerse onun hikmetini düşünün, sebebini düşünün. Ben nerede yanlış yaptım deyin ayağınız taşa değersin. Bu durumda en büyük musibeti belayı peygamberler yaşıyor. Sonra ona yakın olanlar yaşar. Buna ne diyeceğiz? Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Allah her bir kula gücüne göre onun duasına göre muamele ediyor. Gücüne ve duasına göre. Bir kul dese ki ya Rabbi ben sana dost olmak istiyorum. Allah'ın muamelesi ona göre olur. En yüksek makama erenler peygamberlerdir. Allah'ın nebileri, rasulleridir. Rasul Efendimiz buyururdu. En büyük musibeti, sıkıntıyı ben, peygamberler, sonra bize yakın olanlar çeker. Peygamberler günah mı işlemiş, günahlarından dolayı mı böyledir? Hayır. Ama nefislerinden dolayıdır. Onun en yüksek makama çıkabilmesi için musibet gerekir, bela gerekir. Yani onun Allah'a olan sadakatini, imanını ispatlaması gerekir. Hazreti İbrahim ateşe atılırken ne dedi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil Vekil olarak Allah bana yeter o ne güzel vekildir dedi. Hatta ateşe atılırken havadayken üç sefer Cebrail Aleyhisselam gelip havadadır daha. Senin bir isteğin var mı? Benden bir şey yapmamı istiyor musun? Hayır dedi. Rabbim bana yeter ve O beni görüyor, o beni biliyor. O bana yeter. Allah'ı kendisine vekil kabul, iman etmiş. Vekil kabul ediyor. Görüyor, biliyor. gücü her şeye yetiyor. Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ben onun kuluyum diyor. Evladını kurban ettiğinde İsmail'i götürüp gözünü kırpmadan ne yapıyor? Kurban ediyor. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki biz İbrahim'i bir takım kelimelerle, yani ağır imtihanlarla imtihana tabi tuttuk. O, hepsinin gereğini yerine getirince, biz ona, seni insanlara imam kılacağım dedi. Allah öyle buyurdu. Yani insanlara imam olabilmesi için, önder olabilmesi için, Allah'ın onun tabi tuttuğu imtihandan geçmesi gerekiyor. Mesela Hazreti İbrahim deyince ilk aklımıza gelen odur. Ve Allah onların şanını yüceltiyor. Kıyamete kadar gelenler Hazreti İbrahim'i ödeyecek. Ateşe atıldı. Evet. Rabbine tevekkül etti, güvendi. Hasbunallahu ve nimel vekil dedi. Canından çok sevdiği evladını evet. Allah emredince kurban etmeye kalkıştı. Bu kolay bir şey değil. Bu basit bir imtihan değildir yani. Niye? Allah o büyük olsun diye kemale ersin diye imanını, sadakatini ispatlasın diye. Kime ispatlayacak? Kendisine. Kendi kendisine ispatlıyor onu. Onun için eğer birine musibetler belalar geliyorsa bilmeli ki Allah onu büyük yapmayı dilemiş. Yüceltmeyi dilemiş. Onu büyük yapacak. Onu kamil insan yapacak. Onu hazreti insan yapacak. Eğer Allah'a göre anlarsa bu böyledir. Yok. Eğer şeytana göre anlarsa, nefsine göre anlarsa, dünyaya göre anlarsa ne der? Birini öyle gördüğünde bak diyor Allah belasını vermiş. Haşa. Öyle değil. Bu yanlış bir bakıştı. Sen bilemiyorsun. Allah o muameleyi neden ona yapmış? Sen onu bilemiyorsun. Kardeşin hakkında suizanda bulundu. Ve yekulüllezine keferu leste mürsela. Hitap Resulullah Efendimiz Buyurdu ki, o kafirler senin için diyorlar ki, sen peygamber değilsin diyorlar. Kul de ki onlara, kefa billahi şehida beyni ve beynekum. de ki onlara benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah benim Allah'ın resulü olduğuma şahitlik yapıyor. Siz ister yapın ister yapmayın. Allah şahit olarak kafidir, yeterlidir. Ve men dehu ilmül kitab. Bir de yanında o Kitaptan ilim bulunan kimse eğer böyle söylüyorsa yani kitabına iman etmemiş demektir. Yani Yahudi Hristiyan eğer bunu böyle söylüyorsa onlar kendi kitaplarına iman etmemiştir. Em yekulûne terâhu Yine hitap Resulullah efendimizedir buyurdu ki ''Onlar senin için bu Allah'a iftira mı ediyor?'' diyorlar. Yani onun getirdiği Allah'ın vahyi değildir. Böyle mi söylüyorlar? ''Kul in iftirektuhu fe la temlikune li minallahi şey'a'' De ki onlara, ''Eğer ben Allah'a iftira ediyorsam, siz Allah'tan bana gelecek olanı sağlamazsınız.'' Gelecek hiçbir şeyi savamazsınız. Huve e'lemu bima tufidûne fihi. Onlar sadece yaygara koparıyorlar. Gürültü yapıyorlar. Allah sizin neden böyle yaygara kopardığınızı en iyi bilendir. Kefa bihî şehîgâ. Beyni ve beynekum. De ki onlara... Şahit, bizimle sizin aranızda, şahit olarak Allah yeter. وَهُوَ الْغَفُورُ rahim. Bununla beraber Allah gafur ve rahimdir. Yani buna tövbe edin, istigfar edin. Allah rahmetiyle size muamele etsin, sizi mağfiret etsin. وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onlara uyma. Tabi olma. Ve de ezaehum. Onların sana eziyet etmelerini de bırak. Ona alırış etme. Ve tevekkül. alallah. Sen Allah'a tevekkül et ve kefa billahi vekil. Vekil olarak Allah sana kafidir. Ellezina yubelliguna bisalati llah. Onlar ki o kimseler ki Allah'ın risaletini, vahyini yani ayetlerini tebliğ ederler ve bununla beraber Allah'a karşı haşyet içindedirler huşu içindedirler yani Allah'ın azametini bilir Allah'ın azametinden dolayı tüyleri ürperir huşu haşyet wala yahşevne ahadan illa Allah onlar Allah'tan başka hiç kimseden haşyet duymazlar ve kefa billahi hasiba hesap görücü olarak da Allah kafidir Allah yeterlidir evet Allah burada müminleri anlattı buyurduğu ne ne bilir, ne de resul'dur evet, o kimseler dedi Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve onlar Allah'tan haşyet duyarlar Allah'tan başka da hiç kimseden haşyet duymazlar. Neden? Çünkü iman etmiş ki o Allah'ın vahyini taşıyor. Allah onunla beraberdir. Allah ona yardım eder. Yani Allah'ın yükünü taşıyor. Böylesine değerli bir yükü taşıyanı Allah korur, muhafaza eder. Allah ona yeterdir. Bu vazifeyi yaparken de hiç kimseden kimseden karşıyet duymazlar dedi Allah. Bir kul Allah'tan karşıyet duyuyorsa Allah'tan başkasından karşıyet duymaz. Yani Allah'ın vahyini taşırken. İkre <gülüyor> evet, kitabek. Kıyamet günü Allah herkesin kitabını eline verir. Buyur ki <gülüyor> kitabını oku. Kefa nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün hesap görücü olarak sen kendi kendine yetersin. Kendi hesabını kendin gör. Ama de senin kitabın. Kitabını oku. Ben senin hesabını görmüyorum. Sen hesabını görücü olarak kendi kendine bugün kafisin dedi sen. Yeterlisin. Kendi hesabını kendin ver. Kıyamet güne kul. Kendi nefsine hesabını görücü olarak kafi oluyormuş demek. Yeterli oluyormuş. Evet. Kıyamet günü Allah terazileri koyarız. Hesap görücü olarak ve kefa bina hasibin buyurdu. Hesap görücü olarak biz yeteriz dedi kıyamet günü. Allah Hendek Savaşı'ndaki durumu beyan ederken onlar, müminler savaşmadan Allah onların yerine onları mağlup etti. Allah bunun için müminlere kafidir dedi. Gerektiğinde Allah farklı bir muameleyle müminlerin dışmanlarını mağlup eder dedi. Allah buna kafidir dedi. Ve kim ahlakına min al-qurunü min bazı nüf, biz nüftan sonra nice beldeleri helak ettik ve kefa bir Rabbi kabil zunu ibadihi kabira besira. Allah'ın kullarının günahından haberdar olması yeterlidir. Allah kullarının günahından haberdardır ve onu görendir. Yani Allah, biz onların neler yaptığını biliyorduk, haberdardık, görüyorduk, onun için noktan sonra nice nesilleri helak ettik. Mesele yanlışı Allah'a göre yapıp yapmıyoruz. Mesele bu, kendimize göre değil. Herkes kendine göre, kendine ait bir hükmü vardır. Yani ben şöyle iyiyim, ben şöyle doğru yapıyorum, ben şöyle güzel yapıyorum. Herhalde ben cennette bir köşe bana düşer diye hesap edebilirim. Ama bizim kendimiz hakkında verdiğimiz karar geçerli değildir. Geçerli olan Allah'ın verdiği hükümdür. Bu hüküm neye göredir? Kur'an'a göredir, vahye göredir. Yani Kur'an aynı zamanda hesap kitabıdır. Allah hesabı Kur'an'a göre görüyor. Ayetlerine göre görüyor. Yoksa zulüm olur. Yani anlamadığımız bir şekilde eğer hesabımızı görürse biz bilmiyorduk. Ya Rabbi deme imkanımız oldu. Ama bilmiyorduk diyemeyeceğiz. Çünkü Allah ben sana böyle vahy edip söylemedim mi? Buyursa cevabını veremiyoruz. Men kâne yürüdüğü acile. Kim peşin olanı, acil olanı, yani dünyayı isterse acelna lehu fiha maneşa limen nurid. Onlardan istediğimiz kimseye, dilediğimiz kimseye hemen dilediğimiz kadarıyla veririz. İhsan ederiz. Yani adam dünyayı istiyor. Dünyanın peşinde koşuyor. Biz de dilediğimize, dilediğimiz kadarıyla veririz. Summe cealna lehu cehenneme yaslaha. Sonra onu cehenneme yaslarız. Niye? Dünyayı tercih etmiş onun için. Birinci tercihi ahireti olmadığı için, Allah'ın rızası olmadığı için, hazreti insan olmak olmadığı için O'nun cehenneme yaslarız dedi Allah. Mezmûmen medhûra. Hem de kınanmış ve kovulmuş olarak oraya yaslarız. Cehenneme yaslarız dedi. Kınanmış ve kovulmuş olarak. Allah orayı kovuyor. Onun için buyuruyor diye ayet-i kerimede. öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler. ''Böylelerinin ahiretten nasibi yoktur.'' buyurdu. Ahiretten nasibinin olması için ne demesi lazım? ''Rabbena tina dünya hasaneten ve fil ahireti hasene.'' Yani Rabbim bana dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Ama bu güzellik Allah ile olması gerekiyor. Allah'a göre güzel olması gerekiyor. Yoksa dünyadaki nimeti istemiş bu değil. ayet devam ediyor ve men eradel ahirete ve Ve her kim de ahireti ister ve bunun içinde de çabasını gayretini sarf ederse leha sa'ya ha ve hu beraber o çabasını gayretini sarf eder ama mümin olarak yalnız. Yani eğer iman etmemişse onun çabası, gayreti Koşuşturması bir işe yaramaz. Onu kabul etmiyorum dedi Allah. فَاُولَٰيكَ كَانَ سَعْيُّهُمْ مَشْكُورًا Hem iman etmiş, hem de çabasını, gayretini sarf etmiş, evet, koşmuş, koşuşturmuşsa, onun bu çalışması şükrana layıktır. Teşekküre layıktır. Yani Allah ona, kulum teşekkür ederim, sen güzel yaptın. Buyurur. Onun bu çalışması imanla beraber şükre layıktır. Şükre değerdir. Ve bunun karşılığını alır. Unzul keyfe feddelna ba'dahum ala ba'd. Allah bak dedi insanlara, hayata bak dedi. Kimini kiminden nasıl üstün kırmışız, faziletli kılmışız. Ve <gülüyor> le akberu dereca, ahiretin dereceleri çok daha büyüktür dedi. Yani kullar ahirete gittiğinde, ahiretteki dereceler dünyadaki derecelere benzemiyor. Ahiretteki dereceler çok daha büyüktür. Mesela burada dünyada görüyoruz, biri sürünüyor, biri tahta oturmuş. Ama Allah, ahiretteki dereceler daha büyüktür dedi. Yani cennete gidenler hepsi aynı korumda değildir. Cennet sekiz kattır. Bununla beraber Resulullah Efendimiz buyurdu. Cennette bin derece vardır dedi. Her bir derecenin arası yerle gök kadardır dedi. Yani bir mümin başka bir müminden bir derece yüksek olursa sanki o yerde öteki gökteymiş gibi bu kadar arada fark vardır dedi bir derece. Eğer bin derece varsa ne yaptı? Yerlecek arası bir milyon tane bu kadar. Fark. Allah neden böyle bunu anlatıyor? Evet, çalışın diyor. Cennete koşun, yetmez. Bir de cennete yükselmeye çalışın. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Cennetlikler cennete gidince, cehennemlikler cehenneme gidince, Allah her bir mümine tek tek buyurur ki, kurunu hazırına alır, buyurur, Dünyadayken Kur'an'ı okuduğun gibi oku ve yüksel. Dünyadayken okuduğun gibi Kur'an'ı oku ve yüksel. Bu okuma ezbere bir okuyuş değildir. Eğer böyle olursa hafızların en yukarı çıkması gerekir. Bu okuyuş değildir yalnız. Dünyadayken okuduğun gibi. Yani sen ayeti okumuşsun ya da dinlemişsin. Anlamışsın. Onu imana dönüştürmüşsün. Amele dönüştürmüşsün. Onunla amel etmişsin. Allah'ın isimlerini anlatırken ayetleri anlatıyoruz. Ayetler de. Yani Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanımaya çalışıyoruz. Her bir ayet İsmi açıklıyor, Allah'ın ismini açıklıyor. Dolayısıyla neyle yüceliyoruz? Allah'ın ismiyle, isimleriyle. Yani o isim, o isme ne kadar iman etmişiz, o isimler ne kadar amel etmişiz, ona göre yüceliyoruz ve yükseliyoruz. Allah kitabında kendini tanıtıyor, insanı tanıtıyor. Allah'a nasıl halife olunur, nasıl hazreti insan olunur, onu anlatıyor. Yoksa namazı kıl, orucu tut, harca git, cennete gidiyorsun. Allah böyle söylemedi. Böyle uydurma din olmaz. Uydurma din böyledir işte, böyle diyendir. Allah ne söyledi? Evet, Ayet-i Allah buyuruyordu. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah cennetin fiyatını söyledi. Bunun fiyatı namazdır, bunun fiyatı oruçtur, bunun fiyatı hacdır demedi. Cennet karşılığında müminlerden önce iman etmesi gerekiyor. Malları ve canları karşılığında Allah cenneti onlara satmıştır. Eğer biri Allah'ı seviyor ve iman etmişse, Allah'ı her şeyden çok seviyorsa... Sevdiği için yapamayacağı bir şey yoktur. Malını da feda eder, canını da feda eder. Canlı feda eder demek hayatını, vaktini, zamanını Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanma yolunda sarf eder demektir. Onun için cennet ucuz değildir. Öyle kolay değildir. Bakıyoruz da hadiye, evet, her biri hayatını nasıl ortaya koymuş. İmanı için nasıl fedakarlık yapmış? Gerektiğinde her şeyini terk edip Resulullah Efendimizle beraber nasıl hicret etmiş? Nasıl sıkıntılara, zulümlere, işkencelere maruz kalmışlar? Kıyamet günü gidip onların yanında duracağız. Biz de sizin gibiyiz. Sizin gittiğiniz yere biz de gelmek istiyoruz. Desek ayıp olmaz mı? Gerçekten böyle bir şey hiçbir hoş bir durum değildir yani eğer onların yanında durmak istiyorsak bizim de onlar gibi yapmaya çalışmamız gerekir gücümüzün yettiği kadarıyla Allah ahiretteki dereceler daha büyüktür dedi ve ekberu tefdila hem de üstünlük ve fazilet bakımından çok daha büyüktür dedi dünya ile kıyaslanmaz yani eğer faziletli olmak istiyorsan, üstün olmak istiyorsan, ebedi hayatta, bunun için çalışmam lazım. Çabani gayretini sarf etmem lazım dedim. لا تجعل مَا اللّٰهِ إِلَاهًا Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yani sen Allah'a iman ettiğini Allah'a iman ettiğini söylüyorsun, Allah ile birlikte başka bir ilah edilme. Yani Allah'ın isimlerinde Allah'a şirk koşma. Başarsan ne olur? فَتَقْعُدَ مَزْمُونَ مَخْزُولَ Böyle yapma ki kınanmış, yalnız başına bırakılmış olmayasın. Yoksa kınanırsın. Yoksa Allah seni öyle bir mahcup eder ki kendi kendini kınamak zorunda kalırsın. Ne demek? Allah ile birlikte başka bir ilah edilme dedi. Allah'ın herhangi bir ismini başka birine verme dedi. Mesela örnek vereyim. Rezzak olan Allah'tır. Kerim olan Allah'tır. Vehhab olan Allah'tır. Dedik. Rızkı Allah veriyor, ikramı Allah yapıyor. Bununla beraber hibe eden Allah'tır. Bunlar Allah'ın isimleriydi. Ama bunlarla beraber biz Allah'a güvenmedik, tevekkül etmedik. Allah'ı kendimiz için kafi görmedik. Rezak olarak kafi görmedik. Başka birine güvendik, rızkımız buradan gelir dedik. Yani mesela adam memurdur, ay başını... Allah'ın Rezak ismine şirk koşuyor. Ay başına güveniyor yani. Allah eğer sen bunu böyle yaparsan, Allah ile birlikte ilah edilmiş olursun. Allah senin rızkını oradan kese, ilah kimdir sana gösterir. Yani, Seni rezil eder dedi. Bu muameleyi kime yapar? Bu muameleyi mümine yapar yalnız. Kafire yapmaz. Kafirler için, yani ebediyen kaybedecek olanlar için, Allah'ın söylediği tek kelime vardır. Nedir o? Cehennem onlara yeter. Cehennem yetmez mi? Buyur. Onlara böyle bir muamelede bulunmayacağım, böyle bir sıkıntıyı onlara yaşatmam dedi yani. Kıyamet günü Allah onlar için bir hesap tutmayacak dedi. Eğer hesabı tutmayacaksa onu serbest bırakır. Hatta buyurdu ki ayet-i kerimede, eğer insanların, Tek bir ümmet olma tehlikesi olmasaydı, yani insanların kafirlere meyletme ihtimali olmasaydı, tehlikesi olmasaydı kafirlerin evlerinin tavanlarını, merdivenlerini evet, altından, gümüşten, mücevherden yaptırırdık. Onlara böyle imkan tanırdık. Ama müminlerin onlara meyletmesi tehlikesi vardır. Onun için öyle yapmıyoruz yani. Yani dünyada alabildiğine dünya onların olsun çünkü ebediyen evet, kaybedecekler. Evet ayet devam ediyordu. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizi selam yurduna davet ediyor. Allah sizi cennete davet ediyor. Allah cennet için Darus selam dedi. Selamet yurdu. Ve yehdi men yasha ila sıratil mustakim. Evet, bununla beraber Allah dilediği kimseyi, bununla beraber dileyen kimseyi Allah hidayete erdirir. Onu cennetin yoluna koyar. Ama kulun bunu dilemesi lazım dedi. Kulum hidayeti isteyecek, selam yurdunu isteyecek. Allah davet ediyor. Allah'ın vahyine, Allah'ın yoluna tabi olmayı isteyecek ben de onu hidayete erdirir. Ellezine ahsenu O kimseler ki güzel yaparlar, güzellik yaparlar. El husne ve ziyade. Onlara güzellik vardır. Bununla beraber bir de o güzellikten bir de fazlası vardır. Yani kul bir güzellik yaparsa Allah o güzellikle ona muamele eder, yetmez. Bir de evet, ziyadesiyle başka bir güzellik ona vardır. Nedir bu güzellik? Kul bir güzellik yaptığında o güzellik Allah'ın güzelliğinden bir tecellidir. Yani diyelim ki birine rahmetle muamele etti. Allah hem rahmetle ona muamele eder, bir de Rahim ismine tecelli edip onu Rahim yapar, güzel yapar. Yani onu bir adım daha hazreti insan olması için öne alır. Hazreti insan yapar, onu güzel yapar. Kendi güzelliğiyle onu güzelleştirir. Wala yerhaqu wujuhahum qatara. Onun yüzüne herhangi bir karalık bulaşmaz. Vela zille, onun yüzüne zillet de bulaşmaz. Yani herhangi bir şekilde zelil olmaz, aşağılık olmaz o. Niye? Güzel yapmış. Allah'a göre güzel yapmış çünkü. Allah onu güzelleştirir, yüzünü kara çıkarmaz, onu zelil etmez, onu rezil etmez. Allah buna müsaade etmez dedi. Ulayi ki eshabur cennet, onlar cennetin arkadaşlarıdır. Eshabur cennet, cennet eshabid, cennet arkadaşıdır. Cennetin arkadaşıdır. Niye? Gönlü cennete dönüyor onun için. Gönlü cennet gibi oluyor, kendi gönlünün arkadaşıdır, kendi kendine arkadaştır, evet. kendi gönlünün gönlündeki cennete arkadaştır. Dolayısıyla cennete layıktır o. Humphia Halidun onlar orada ebedi olarak kalırlar ayet devam ediyor. Velzîne kesebû's seyyiât. O kimseler ki kötülükler kazanmış. Kötülük yapmış, kötülük kazanmış. Evet, onlara gelince <gülüyor> ceza seyyi'etin bir misliha. Kötülüğün cezası misliledir. Yani bir kötülük yapmışsa ceza olarak bir kötülük kazanır. Vtaraquhüm zillet. Ma lehüm min Allahi min onların yüzünü zillet kaplar, aşağılık kaplar ve onları kurtaracak kimse de olmaz. Hiç kimse onları kurtaramaz. Keenlema, eksiyet, yüzühum min al-laili muzlima, sanki onların yüzleri kap karanlık geceden bir parça gibi olmuştur. Zillet içinde yüzü kararmış, umutsuzca. Sıkıntıyla, evet. yüzü kararıyor. Sanki geceden bir karanlık parça gibi. ''Ulayike eshabun nar'' <gülüyor> ''Hum fîha halidut'' Onlar ateşin arkadaşlarıdır ve onlar orada ebedi kalırlar. Gönlü cehenneme dönmüş, gönlüne arkadaştır. Nefsi cehenneme dönmüş. Evet. Niye? Kötülükünden dolayı, kötülük yaptıklarından dolayıdır. Ve onlar Orada ebedi kalırlar. Yani insan tövbe etmezse, istiğfar etmezse, Allah'a dönmezse o hal ile ölürse gideceği yer cehennemdir dedi Allah. Ve yevmen nahşuruhum cemi'a. O gün, kıyamet günü hepsini bir araya toplayacağız. Sümme naqulu lillezine <Sessizlik> eşreku ma Kânekum entum ve şurakâkum. Onlara diyeceğiz ki o Allah'a şirk koşanlara, Allah'ın isimlerine iman etmeyenlere diyeceğiz ki haydi yerinize geçin. Yerleri onları birbirinden ayıracağız. Her biriniz yerinize geçin diyeceğiz onlara. Ve kâle şurakâuhum mâ kuntum iyyânâ Onların aralarını açarız, birbirinden uzaklaştırırız. O şirk koşulanlar diyecekler ki siz bize abdolmadınız, abdolmuyordunuz. Siz bizim kullarımız değilsiniz. Biz size bize abdolun diye bir şey söylememiştik. Siz bizi niye şirk koşuyorsunuz? Nasıl olmuş bu iş böyle? Bunlar hepsi bir arada yaşamış olan insanlar. Bir kısmı bir kısmını şirk koşmuş Allah'ım. Şirk koşanlar, şirk koşanlara bir size, bizi Allah'a şirk koşun, bize abdolun demedik, diyorlar. Neye göre abdolmuşlar? Yani kendisini kendisine olanlar bundan haberleri yoktur. Mesela, bir zengin vardır, öteki bakıyorsa ona abdolmuş. Kul olmuş ona. Neden dolayı? parasından dolayı ya da siyasi bir mevkisi vardır zahiri bir mevkisi vardır bakıyorsun ona abd olmuş ama onun onun abd olduğundan haberi yoktur onu Allah'a şirk koştuğundan haberi yoktur evet, ayet devam ediyor ve kefa billahi şehiden beynena ve beynehum ve diyecekler ki şahit olarak aramızda Allah yeter Allah kafidir Bizim buradan haberimiz yoktu. Sizin bizi Allah'a şirk koştuğunuzdan haberimiz yoktu. Zaten şirkin ne olduğunu bilmiyorlar ki haberleri olsun. İn kunna an ibadetikum Diyecekler ki biz sizin bize ibadet ettiğinizden gâfildik. Hiç haberimiz bile olmadı. İbadet neymiş? Ona boynunu büküyor ya. Onlara böyle Yağcılık yapıyor ya, ibadet yapıyor. Allah onu ibadet olarak saydı. Ne dedi? Rezak olarak Allah sana kafidir. Kerim olarak Allah sana kafidir. Niye gidip boynunu büküyorsun? Yazıcılık yapıyorsun? Ona kulluk yapıyorsun? Kulluğu ona yapacağını Allah'a yapsana. Allah dilemedikçe... Hiç kimse zerre kadar ne kimseye fayda verebilir ne de kimseye zarar verebilir. Bununla beraber tedbir almak Allah'ın emridir. Vesileye sarılmak Allah'ın emridir. Ama iman itibariyle bilmesi gerekir ki Allah dilemedikçe bir yaprak ağaçtan düşmez. Hiç kimse ne bize zarar verebilir ne de bize fayda verebilir Allah dilemedikçe. Evet. Ayet devam ediyor. Hünaleke teblu kullu nefsin ma eslefe. Evet. Buyuracak ki onlara burada herkes geçmişte her neyi yapmışsa onunla karşı karşıya gelecek. Ve ruddu ila Allah. İllahi mevlahumul hak. Ve hepiniz hak olan Mevla'nıza döndürülmüş olacaksınız. Waddallanhum ma kanu iftiru. Bir de o iftira atıp Allah'a şirk koştuklarınız hepsi sizden kaybolup gitmiş olacak. Ve yevme ya'udzu zalimu ala yadayhi O gün zalimler Allah'ı dinlemeyenler peygamberini dinlemeyenler kendine zulmetmiş olanlar kendi ellerini ısıracaklar ellerini elini, elini ısıracakmış Ve yevme ya'udzu zalim zalim elini ısıracak يقول diyecek ki ya leyteni اِتَّخَتْتُ مَعَ الْرَسُولِ سَبِيلًا Diyecek ki, keşke, evet, ne olurdu, yazıklar olsun bana, keşke Allah'ın Resulü ile beraber yolu tutmuş olsaydım. Onun gittiği yolu tutmuş olsaydım diyecek. Evet. Elini ısırıp böyle söyleyecek. Ya يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِ اَيْوَقْ diyecek. Yazıklar olsun bana diyecek. Lem ettekhiz felanen halila. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Evet, falancayı. Yani kendisini cehenneme sürükleyeni. Kendisine Allah'ın yolunda değil de cehennemin yolunda yardım eden arkadaşı için bunu söylüyor. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Evet, devam ediyor. Lekad edallani ani zikri Bana Allah'ın zikri geldikten sonra, bana Kur'an geldikten sonra, Allah'ın vahyi geldikten sonra beni o saptırdı. Beni o yoldan çıkardı. Yani benim Allah'ın kitabına uymam gerekirken, vahyine uymam gerekirken, evet. Bu adama uydum. Beni yoldan o çıkardı, o beni saptırdı diyecek ve kane şeytanı nil insani kuzula, şeytan insanı böylesine yardımsız bırakır. O Allah'ın vahidine uymayınca, ayetlere uymayınca, başkasına uyunca Allah'tan yardım göremez. Eğer biri Allah'ın vahyinden, Allah'ın zikrinden bir çevirirse, şeytan onu yardımsız bırakır. Çünkü o Allah'tan yardım göremez. Ve kâlel-resûl ve Allah'ın Resulü diyecek ki evet, Kıyamet günü Resûlullah Efendimiz'in ümmetinden, kavminden şikayetçi olduğu tek konudur bu. Ve kâlel-resûl ve Allah'ın Resulü diyecek ki Ya Rabbi Inna tehezu, Diyecek ki, Ya Rabbi, benim bu kavmim Kur'an'ı muhacir bıraktı. Kur'an'ı terk etti. Evet, senin kitabını terk etti. Terk etmiş miyiz? Muhacir bırakmış mıyız? Yüzde yüz, evet. Eğer okumadıksa, ya da dinlemedikse, anlamadıksa ona iman etmediysek onu aklaka dönüştürmediysek onu amele dönüştürmediysek evimizde, hayatımızda taşımadıysak terk etmişiz, muhacir bırakmışız. O gün Resulullah Efendimiz bizden davacı olur. Evet. Ayet devam ediyor. Ve kezalike ce'alna li kulli nebiyyin minel mücrimin İşte dedi. Buyurdu Allah. Biz böyle mücrimlerden her her Allah'ın resulü için, nebisi için düşmanlar yapmışız. Ve kefa bir Rabbi'ye hadiyen ve nesira, yol gösterici olarak, hidayetçi olarak ve yardımcı olarak. Allah kafidir. Hidayeti Allah gösteriyormuş. Neyle? Kitabıyla. Yol gösterici olarak hem de yardım edici olarak Allah yeterlidir. Eğer biri Allah'ın yolundan başka bir yol gösteriyorsa Allah ona da peygambere düşman olan, karşı olan mücrim dedi. Evet, önceki ayetlerde Allah o mücrimleri cehenneme yaslayacak dedi niye? başka bir yolu gösterince asıl Allah'ın yolunu Resulü'nün yolunu iptal etmiş oluyor çünkü benim gösterdiğim yol o yoldan daha güzeldir demiş oluyor çünkü onun için hiç kimse kendine davet edemez, etmemelidir Allah'a davet etmelidir Allah'ın kitabına, vahyine davet etmelidir, Resulü'nün sünnetine, hayatına davet etmelidir bunun dışında eğer biri bir şeye, bir yola davet ediyorsa, o Allah'ın yolunu iptal etmeye çalışmış. İster bunun farkında olsun, ister bunun farkında olmasın. Evet. Allah hepimizi kamil manada Allah'ın el-esmaul husnasına, isimlerine, iman edenlerden eylesin Amin. kitabına Kur'an'a vahyine iman edenlerden eylesin Amin. iman edip ahlaka dönüştürüp amele dönüştürenlerden eylesin Amin. Allah bizi Allah'ın kafi ismine iman edenlerden eylesin Amin. Rabbini kendisi için kafi görenlerden eylesin Amin. yeterli görenlerden eylesin Amin. Allah hepinizden razı olsun